Gâşiye suresi. Rahman, rahim olan Allah'ın adıyla Her şeyi kaplayacak olanın haberi sana geldi değil mi? O gün bazı yüzler düşüktür, onlar çalışandır, yorulandır, kızgın ateşe gireceklerdir. Kaynar bir su kaynağından kendilerine içirilecektir. Onlar için kuru dikenden başka yiyecek de yoktur, hem beslemez hem de açlığı gidermez. O gün bazı yüzler de nimet içinde mutlu olacaklardır. Çalışmalarından memnundurlar. Yüksek, harikulade bir cennette olacaklardır. Orada boş söz duymayacaklardır. Orada akan su kaynağı vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. Konulmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine... Ve yeryüzünün nasıl yayılmış olduğuna bakmazlar mı? Bütün bunları durup düşünmezler mi? Gerçeği hatırlat. Sen sadece gerçeği hatırlatıcısın. Sen hiçbir şekilde onların üzerinde zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse Allah ona en büyük azapla azap eder. Şüphesiz ki onların dönüşü sadece bizedir. Sonra onların hesabı da şüphesiz ki sadece bize aittir.